Kauzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler Musaaf-ı Şerif'ten 45. sayfayı açıyorsunuz. Mushaftan takip etmek isteyenler için söylüyorum. Ve 45. sayfada 273. ayet-i kerimeyi buluyorsunuz. Bu bölümde daha geçen bölüm önce geçen bölümleri dinleyenlerimiz bilirler. Üç sayfadan beri Allah Celle Celaluhu bize yardımlaşmayı emrediyor, tavsiye ediyor. Kime verileceğini, nasıl verileceğini, niçin verileceğini öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir konu ardı ardına üç sayfa halinde anlatılmamıştır ibadetlerimizle ilgili olarak hiçbir konu 3 sayfa halinde anlatılmamıştır. Namaz bir ayet-i kerimeyle anlatılmış geçilmiş. Zekat bir ayet-i kerimeyle anlatılmış geçilmiş ama yardımlaşma 3 sayfa halinde anlatılmıştır. Bundan önce geçen 272. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Verdiklerimizi Allah rızası için vermemiz gerektiğini Allah için verdiklerimizin mutlak surette Rabbimiz katında karşılığının görüleceğini Ve hiçbir kimseye haksızlık yapılmayacağını bize bildirmişti Şimdi bu okuyacağım ayet-i kerimede ise yardımlarımızı vereceğimiz yerlerden birine dikkatimizi çekiyor. Daha önce geçen bir ayet-i kerimede yardımlarımızın galiba 172. veya 173. ayet-i kerimedeydi. Yakınlarımızdan başlamak suretiyle annemiz, babamız, çevremiz, yakın akrabalarımız, yetimler, fakirler, miskinler, yolda kalmışlar, borç altında zor durumlarda kalanlar diye bize saymıştır Rabbim. Burada ise lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillah. La yastadi'una darben fil arz. Kendisini Allah'ın yoluna hasretmiş. Yani bütün zamanlarını, bütün enerjisini, maddi manevi bütün varlığını Allah'ın dinine hasretmiş. Hasretmiş kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Uhsıru kelimesinin köküdür bu. Hisar kelimesini de biliyoruz biz. Anadolu Hisarı, Romeli Hisarı diye. Yani S çevresini... Kapatmış e, Yalnız ve yalnız Allah'a Allah'ın dinine Allah yolunda Hizmete adamış Onun için Yeryüzünde gezmeye de Zaman bulamamış Gücü de yetmiyor zaten Bu tür insanlara Yardım edilmesi Gerektiğini Rabbim bize bildiriyor Hani bir mücahid vardır, bütün zamanını Allah'ın dinine hasrediyor. Bir ilim adamı vardır, bütün zamanını Allah'ın dinini öğrenme ve öğretmeye ayırmış. Bunlar günümüzde yapılıyor mu? E yapılıyor tabii. Yurtlara verdiğiniz paralar, bursa verdiğiniz paralar, yani Kur'an kurslarına verdiğiniz paralar, İmam Hatip okullarına verdiğiniz paralar, imanlı nesillerin yetişmesi için çeşitli hayır kuruluşlarına verdiğiniz paralar Allah Celle Celalüh yolunda gayret gösterecek insanların yetişmesi için verdiğiniz paralardır. Rabbimiz de bunu bize 1400 yıl öncesinden hem emretmiş hem tavsiye etmiş ve bizi bir konuda da tekrar uyarıyor uyarıyor yalnız. Bizim zayıf damarlarımızın güçlenmesini istiyor burada. Şöyle diyor. Yahsebu humul cahilu agnia eminet ta'affuf. Tarifun bi simahum. La yes'aluna nase ilhafa diyor. O kendini Allah'ın dinine adamış insanlar yardıma muhtaç durumda iseler onlara yardım edeceğiz de. O insanlar öylesine onurludur ki cahil bir adam ona baktığında onu zengin zanneder. İffetinden, iffetinden dolayı yani dilenmez o Zaten hemen ifade ediyor Rabbim Onlar ısrarla insanlardan bir şey istemezler İffetinden kendi durumlarını bile bildirmezler Ama Rabbim diyor ki Sen onları simalarından tanırsın Evet Günümüzde yaşanmış bir olay söyleyeyim size ee, zenginken fakir duruma düşmüş Eve ekmek bile götüremez hale gelmiş Bu dolarların bir ara bir anda yükselmesi Bir anda alçalması nedeniyle e, Sıfırlamış bir adama Bir hayır kuruluşuna dedim ki Buna da yardım ediniz Şu adama yardım edin Şöyle aklı başında bir adam gönderin ve bu adama yardım edin eve ekmek götüremez durumda fakat kimseye de ağzını açamıyor dedim ben biliyorum bir adam göndermişler araştırma yapmak üzere <gülüyor> araştırmayı yapan adamın verdiği raporu ben dinledim üzerindeki elbise benim on yıl Elbise alıp giyeceğim paraya denk. Ayağındaki ayakkabı ömrümde benim hiç giymediğim kalitede bir ayakkabı demiş ve yardımı yapmamışlar. Ne yapmışlar bunlar? Cahillik yapmışlar. Rabbim diyor ki o tür insanlar... İffetlerinden hiç kimseye bir şey bildirmezler. Dışarıdan cahiller onlara baktığında onu zengin zan ederler. Ama sen onları simalarından tanırsın diyor Allah Celle Celaluhu. Biz o peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak insanların elbiselerine Ayakkabılarına bakarak değil Yüzlerine bakarak tanımaya çalışalım Yüzler çok şey söylerler Yüz kolay kolay Yüz yalan söylemez de Bazı artistlik yapanlar Bazı gözleri kandırabilirler Ama iyi bakan insanlar Artistlerin o Artistik yüzlerinin arkasındaki de Gerçeği de görebilirler Ve ma tunfigu min hayrin fe innallahe bihi alim Mallarınızdan ki burada hayır kelimesi mal manasına ama Malın da en seçilmişi manasına olması için Hayır kelimesini kullanmış Rabbim Mallarınız arasından en seçkinlerinden verdikleriniz var ya onlar boşa çıkmayacak çünkü o Allah Celle Celalü her şeyi bilmektedir diyor Rabbimiz. Ellezina yunfikuna amwalahum billeyli ven nahari sirran ve alaniyeten felehum ecruhum inde rabbihim ve la khaufun aleihim ve lahum yahzenun. 274. ayeti kerime de Rabbim. Mümin insanların, yardımsever insanların yardımlarının Gecede, gündüzde, gizlide, açıkta verdiklerini Ve bu insanların için korku olmadığını Mükafatın Rableri katında olduğunu Ve onların hiçbir zaman kederlenmeyeceklerini Rabbimiz haber veriyor 271. ayet-i kerimede İntübdü sadegâti feni immâhi ve intukfûhâ ve tûhel fuqara efehu ve hayrun lekûm İyilik sadakalarınızı, yardımlarınızı açıktan verirseniz e, o da iyi Ama gizlice vermeniz o sizin için daha hayırlı olur demişti Bu 274. Ayet-i de ise bizi gecede vermeye, gündüzde vermeye, gizlide vermeye ve açıkta vermeye teşvik ediyor. İlk uygulayanı da Hazreti Ali radıyallahu anh imiş. Mevcut parasını dörde bölmüş, gecede vermiş, gündüzde vermiş, gizlice vermiş ve açıktan vermiş. Böylece Ayet-i Kerime'nin övdüğü insanlar arasına İlk giren Hazreti Ali radıyallahu an olmuş. Biz de bir deneyelim. İlk başta kendi yakınlarımızdan olan fakirleri gözeterek dışarıya doğru hani bir havuz durgun bir havuza varsanız ortasına bir çakıl taşı atsanız etrafa küçük bir halka ondan sonra halka büyür büyür büyür büyür dalgalanma Havuzun kenarına kadar gelir ya, yardımlaşmalar da öyledir. En yakınınızdan başlayarak dalga dalga büyüyecek, 6 milyar insanlığa doğru uzanacak. Yalnız 6 milyarda kalmayacak, hayvanlar, ağaçlar, çiçekler de bu iyiliklerinizden nasibini alacak. Hemen arkasından 275. Ayet-i Kerim'e geliyor. Daha önce üç sayfa halinde Rabbim bize yardımlaşmayı anlattı ve arkasından faiz, her çağın uru, insanları yiyip bitiren, insanları günaha sokan, insanları felakete sürükleyen insanların zenginler tarafından sömürülmesini sağlayan Allah'a ve Resulüne harp kabul edilen faiz konusu anlatılmaya başlanıyor. Ellezine yeakulunur <gülüyor> riba la yekumuna illa kema yekumullezii yetakhbattuhu'ş şeytanu minel mes Dalik bi annahum qalu inma al-bay'u mislu al-riba wa ahalla Allahu al O faiz yiyenler var ya onlar yarın kıyamet gününde şeytan çarpmış gibi bir halde mahşer yerine gelirler. Onlar kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Kabir kelimesi yok. Ahiret kelimesi de yok. Ama kame, yegûmu, kıyamet kelimelerinden hareketle bu mana verilmiş. Şöyle de düşünebiliriz. O faizi yiyenler var ya, onlar bu dünyayı esas alacak olursak, bu dünyada da, Ayakta durmaları fazla uzun sürmez. Sonunda şeytan çarpmış hale dönüşü verirler diye de anlaşılabilir. Ama mahşer yeri bu dünya azabından trilyon kere trilyon kere trilyon daha şiddetli olduğundan kıyameti anlamak insanların faizden uzaklaşması için daha etkili olur. Bu halde kalkmalarının sebebi E canım alışverişte Alışveriş de faiz gibidir Demelerindendir Yani alışverişte ne yapıyorsun? Mal alıyorsun, mal satıyorsun, para kazanıyorsun e, Faizde de para veriyorsun, para alıyorsun ve Üste para kazanıyorsun Parayı paraya satıyorsun Bu da bir alışveriştir diyorlar. Rabbim haram kılıyor ama İslam'a inanmamış insanlar da sen diyor ev alıyorsun onun geliriyle yani kirasıyla geçiniyorsun ben de aynı parayı faize veriyorum onun geliriyle geçiniyorum aramızda ne fark var derlermiş o günün müşrikleri Birinde insanların Ev yapılıyor Bir ihtiyaç karşılanıyor Bir riskin de içine giriyor Ev sahibi Tabi ki Yani mal alıp satanlar Bir riskin içerisine giriyorlar Malı satarken Malı alırken Malı naklederken Mal durduğu yerde Yangın vardır Zelzele vardır çeşitli sebeplerde Çeşitli şekillerde Riske girme vardır ve bir de topluma bir şekilde hizmet etmektedir. Halbuki Rabbim diyor ki Allah alışverişi halal kılmış, faizi ise haram kılmıştır diyor. Muhterem dinleyenler, kim ne derse desin özellikle bugünlerde kim ne derse desin güvendiğiniz, çevrenizde tanıdığınız, yalnız ilmine değil, ilmine ve takvasına güvendiğiniz insanlara sorarak bazı işlemler yapınız. Faizden kaçınınız. Faizle ilgili ayet-i kerimelerin, e, mesela burada geçecek, biraz sonra gelecek, mesela ee, şarabın haramlığı anlatılır Büyük günah olduğu anlatılır Uyuşturucunun Kumarın büyük günah olduğu anlatılır da Faiz için O Allah'a ve Rasulüne Harp ilan etmektir diyor 279. Ayet-i Kerime Feinlem tef'alû Fe ezenû bi min Allahi Ve Rasulihi diyor eğer bu faiz hakkında söylenenleri yerine getirmezseniz Allah ve Rasulü tarafından faizcilere karşı açılmış bir harpten haberiniz olsun diyor Rabbim. İyi bilin ki bu bir Allah ve Rasulü'nden bir harptir veya Allah ve Rasulü'ne karşı bir harptir. Diyor Rabbim, buna hiçbir zaman girmezsiniz. Girmemek için de dikkatli olun. Son günlerde Müslümanların da yolu faizle sapıtılmaya çalışılıyor. Ama hocam bizi almazsak hem filanlar mı alsın, kim alırsa alsın? Onların da, yani biz insanlığın tamamının, kötü yolda olmasını istemediğimizden kimsenin faizle birbirini sömürmesini istemiyoruz. Buna engel olacağız ama başta kendimiz almamaya dikkat edeceğiz. Fe men ca'ahu azabun min rabbihi fenteha felehu ma ve emruhu ilallah Allah ve <bir> men 'adefe illa iki nari hum fiha halidun. Kime kime Rabbinden bir öğüt gelirse bundan sonra faizden de vazgeçecek olursa geçmişte olan kendisinindir. Yani faizden vazgeçiyoruz ama ana paramızı alıyoruz. Ayet-i kerime nazil olmuş. Birinde bizim faize verilmiş paramız vardı. Cahiliye dönemi için söylüyorum bunu. Müslümanlar daha faiz haram kılınmadan önce diyelim faize para vermiştir. O veriş verdiği parayı geriye alır. Faizinden vazgeçer. Faizden vazgeçer. Geçen geçmiştir diye Kur'an-ı Kerim'de illa ma selef demiş Rabbim. İslam el-İslamı yecübbü ma lehu diyor Efendimiz. İslam geçmişi keser atar diyor. Geçmişle bağımızı koparırız. Günahlarla tabi, günah bağlarından bizi İslam koparır. İşimiz Allah'a kalır. Tekrar kim faize dönecek olursa, onlar cehennem halkıdırlar, cehennem yaranıdırlar ve orada ebedidirler diyor. Allah celle celaluh. Ve hemen arkasından yemhaqullahu'r-riba ve yurbiss sadakat. Allah faizi mahveder. Faizi yok eder ve sadakayı ise artırır diyor Allah celle celaluh. Vallahu la yuhb büküle kafarin Allah çok gavurluk yapan çok günah işleyen kişileri sevmez zaten ağzını da sevmez gavurluğun çoğunu da sevmez ama bakınız faiz ayeti anlatılırken bu kelimeyi kullanıyor Rabbimiz. Şimdi, mantık yürütüyor bazı insanlarımız. Bak hocam diyor, adamın 100 lirası varsa, 100 lirasını faize verirse, %10 alsa 110 lira olur. 20 alsa 120 lira olur. Ama faize vermezse, bunun zekatını da verecek olursa, 100 lira doksan yedi buçuk liraya düşer. Eksilir. Ee, ama ayette diyor ki, faiz malı eksiltir, zekat malı artırır, diyor. Bu nasıl olur? Diyor. İşi bilmeyenin mantığıdır bu. Ama dünya genelinde, Dünya ekonomisine Kafa yoran insanlar Ne diyor Onlar da şunu söylüyorlar Hangi ülkede ki Faiz sıfırlanmıştır O ülke kalkınmıştır Diyorlar Evet Yani dünyanın e, Ekonomisi üzerinde Kafa yoran Yol gösteren insanların söylediği Bir söz bu Allah Celle Celaluhu'da Faiz malı eksiltir, tüketir, sadaka da malı bereketlendirir, artırır, diyor Allah Celle Celaluhu. Buna benim misallerim de var, yani akla yatıcı misallerim var. Yani bağ budayan, ağacı budayan birini görse hep ömrü şehirde geçmiş, üzüm bağını görmemiş, Ağaçların budanışını görmemiş bir adam Ya bu adam bu ne bu ağaçlar Bunlar elma ağacı veya bunlar e, üzüm kütüğü Niye kesiyor bu adam e, Kesiyor işte ya eksiltiyor Bu dallardan üzüm olacaktı değil mi Evet e, bu dalları kesiyor 10 tane kolu varsa üzümün Bağın sahibi 2 tane bırakıyor veya 1 tane bırakıyor kol Geri tarafını kesiyor. Dipten kesiyor. Ne oluyor bu adama? Eksiltiyor bu. Eksiltiyor gibi görülür. Ama aslında o çoğaltıyor. Kesmezse mahsul az olur. Keserse mahsul daha fazla olur. Sadakalarınızı verirseniz, zekatlarınızı verirseniz bereketi olur. O insan yani fakirler sermayenin düşmanı olmazlar. Sizin dostlarınız olur onlar. Ama insanlığı sömürme yolunda kullanacak olursanız, canınızdan da emin olamıyorsunuz, malınızdan emin olamıyorsunuz, çocuğunuzdan emin olamıyorsunuz. Bu sefer canı malını, canınızı, malınızı ve çocuğunuzu korumak üzere korumalar tutuyorsunuz. İki buçuk liralık zekatı veremeyince yedi buçuk liralık zorunlu olarak mafiyaya para koruma parası ödüyorsunuz. onun için bin türlü sorunları vardır faizin. İnnallahdina aamen ve amilu salihat ve aqamul salat ve atilu zekat ilham ejruhum inda rabbihim ve la kufun alehim ve lahum yahzenun. İman edip ameli salih işleyen, namazını dost doğru kılan, zekatını hakkıyla verenler için Rableri katında mükafatları vardır. Onlar korkmazlar, onlar kederlenmezler, üzülmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Niye üzülsün? İnsanlar niye üzülür bu dünyada? Bir canları için üzülür, bir malları için üzülürler. E can deyince tabi hep ailesini de düşünüyoruz. E canımızı biz Allah yoluna koymuşuz. E bundan dolayı biz niye üzülelim? Malımızı da biz Allah için kazanıyoruz. Allah için de ma zevkine ermişiz. E peki elimizden çıkacak olursa e yine Yunus'un bir ayeti tefsir ettiği gibi Türkçeleştirmiş ayet kermeyi. Latese ve la maafateküm ve latef rahibim aataküm ayet kerimesini Yunus Emre ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim diyor. Kazanmayı biliriz biz, kazanırız, dağıtırız, kazanırız, dağıtırız o kadar. Kaybettiğimizde de üzülmeyiz çünkü dünyanın tamamı Allah katında bir sineğin kanadı kadar bile değeri olmayan bir şey. Bana seni gerekseni seni demiş ya Rabbim rızasıyla biz seviniriz övünürüz de. Ya eyühellezine amenuuttaqullaha ve deru ma beqiyemir riba in kuntum mu'minin. Ey iman edenler. Allah'tan korkun. Eğer gerçekten iman ediyorsanız o faiz alacaklarınızı terk edin verin. Faize para vermişsiniz Ana parasını alın Faiz parasını almayın <gülüyor> Feinlem tef'alû Fe'zenû bi harbin minallâhi ve rasûlihi Eğer bunu yapmazsanız Allah ve Rasûlü tarafından Açılan bir savaştan haberiniz olsun Diyor Rabbimiz ve in tüptün, falakum ruusu emvalikum, la tazlimoun ve la tuzlemoun. Eğer tövbe edecek olursanız, paranızın o faize verdiğiniz ana paranız sizindir. Ana paranız sizindir. Ne zulmi haksızlığa uğrayın, ne de haksızlık yapınız. Haksızlık da yapmayın. Haksızlığa da uğramayın Diyor Allah Celle Celaluh Ve <gülüyor> inkâne zû usratin fenadratin ila meysera Faize borç verdiğiniz adamdan Ana parasını isteyeceksiniz ya Faizi almayacaksınız Onun eğer o da zor durumda ise Şöyle genişleyinceye kadar da Ona zaman tanıyın diyor ve ente sattaku hayrun lekum in ta'lemun. Hadi canım, bağışladım sana bu parayı. Hayır olarak, hayrım olarak ana parasını da almıyorum diyorsanız bu daha hayırlıdır, eğer bilirseniz diyor. Bu daha hayırlıdır. Vettequ yevmen turca'un fihi ila'llahi thumma tuvaffa kullu nefsin ma kasebet ve hum la yuzlamun. Yahu siz şöyle bir güne hazırlık yapın ve oradan, o günden sakının siz. O günde Allah'a döndürüleceksiniz. Herkes kazandığının karşılığını görecek. Hiç kimseye haksızlık yapılmayacak. İşte böyle bir gün gelecek ya, öyle bir gün için Allah'tan sakının yani bütün canınızı, malınızı, imkanlarınızı, makamınızı, şanınızı, şöhretinizi o günü kazanma konusunda Allah'la alışverişe girin. Ayet-i kerimede ya bu inna lillahi esteram mine'l mukmine enfusuhum ve emwaluhum bienne lallahu'l cennet diyor. Allah cennet karşılığında canlarınızı ve mallarınızı satın aldı diyor. Karşılığında cennet veriyor. Malla canı kim verdi? Yine o Allah Celle Celalühu verdi. Bizim sermayemiz dediğimiz can ve mal da Allah tarafından verilmiş. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celalühu. O verdiğimi bana ver diyor. Bana nasıl verecek? Ona nasıl vereceğiz? Allah'ın dini için Çalışacağız, haram lokmayla kirletmeden, günahlarla karartmadan, Onun huzuruna varmaya gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.